Mm Rahim, elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Gezali'nin Minhacül Abidin isimli kitabından okumalar yapıyoruz. Allahu Teala okuduğumuzu anlamayı, anladığımızla amel etmeyi, amelimizde de ihlaslı olmayı bize nasip etsin diye dua ederek Dersimize başlıyoruz. Minhacül Abidine imamımız bir mukaddime ile başladı. Zaten müellifler umumiyetle derin bir mukaddime yaparak o mukaddimenin içinde ilerisinde kitabın ne vermek istediğini anlatırlar. İyi bir kitap okuyucusu, İyi bir alimin ön sözünden kitabın yaklaşık olarak fiistini çıkarır burada e, giriş bölümünde önceki derslerimizde görmüştük Pezali kulun Allahu Teala'ya yaklaşmasını rızasını kazanmasını ahirette yüzü ak olacak bir konumda olmasını anlatacağını işaretler yapmış bunun da e, dünya hayatının şehvetlerle, sınavlarla çevrili olduğunu beyan ederek, hadis-i şerif göstererek bize başlamıştı. Okumaya devam ediyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi hem Arapçamıza katkısı olsun istiyoruz okuduğumuzun. O yüzden Arapça metnini de okuyacağız. Hem de kafamızda İmam Gazali'nin vermek istediği bilgiler bulunsun istiyoruz. Böyle yeni Arapça öğrenmeye başlamış birisi için inşallah faydası olur. Eski güçlü, kuvvetli Arapça bilen için de zaten faydalı olur. Her halükarda tercümesini de yapmaya çalıştığımız için hiç Arapça bilmeyen de Gazali'den istifade eder biiznillahi teala. Cennetin ve cehennemin durumunu bahsedip, cennet zorluklarla çevrilmiş, cehennem de e, etrafı böyle bataklıklarla çevrilmiştir dedikten sonra ثُمَّ مَعَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فَاِنَّ الْعَبْدَ وَعِيفٌ Şimdi bu kitabı ezali yazarken maksadının ne olduğunu, ne arayış içerisinde olduğunu da bize anlatıyor. Bu ifadelerine dikkat ediyoruz ve innel abde Kul zayıftır. Ve zamanu sabun. Yaşadığı zaman çetindir. O emru dini mutracun. Ve din konusu artık gitgide geri gitmeye başlamaktadır. Burada küçük bir nokta koyarak bir şeye dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Gazali'nin bu kitabı yazdığı tarihin üzerinden tam 940 sene geçti. 940 sene. 940 sene önce ne diyor Gazali? Din konusu zayıflamaya başladı. Gazali 200 sene sonra yazsaydı, bundan 700 sene önce yazsaydı ne derdi acaba? Gazali bugün bu kitabı yazsaydı din zayıflardı mı derdi. O gün bundan 940 sene önce Gazali yaşadığı Şam'da ki bu kitabı yazmadan önce de Kudüs'te yaşamıştı. Oraları görmüş ve Din artık zayıflamaya başladı. İnsanların kalbindeki Allah korkusu zayıflamaya başladı. Ahiret inancı zayıflamaya başladı diye düşünüyor. Wal fera'u kaliilun, insanın boş vakti de çok az. Boş vakitti. O zaman boş vakti yokmuş insanların. ve şuglu kethirun, iş çok. Vel umru kasirun insanın ömrü kısa. Ve fi'l ameli taksirun. Bir de iş yaparken de insanın hataları var. Taksirat diyoruz ya Allah taksiratını affetsin diyorlar dua ederken. Yanlış yapma, hata yapma. İş yaparken bu da var. Ve naqidu basirun. Gözetleyen iyi görüyor. Kimdir gözetleyen dedi Allahu Teala. Kim gözetli Allah gözetliyor. Ve illallahil mısir. Varacağımız yerde Allah'tır. Vel ecelu karibun. Ecelimiz çok yakın. Ves seferu Ecelden sonraki yolculuğumuz çok uzun ahirete kadar. Vattaatu. Taat. Hiye zadu fela budde minha. Ta'at ise çaresiz tek azığımızdır. Peki ta'at nedir? Bunu şimdi not defterimize yazıyoruz. Allah'a ta'at yaptım. Bunu ibadet olarak da adlandırabiliriz. Doğru iş olarak da adlandırabiliriz. Sevap olarak da adlandırabiliriz. Ama e, ta'at deyince, ta'at deyince... Aklımıza gelmesi gereken tanım şudur. Allah'ın razı olduğu ve ona yaklaştıran her şey. Namaz bir taat konusudur. Cihat bir taat konusudur. Niye? Allah bundan razı oluyor ve Allah'a yaklaştırıyor seni. Aynı şekilde mesela anneye babaya itaat Allah için yapılmış bir taattır. Niye? Allah bundan razı oluyor ve seni kendisine yakın kullarından ediyor. Şimdi bu sıkıntıları saydık. Yani kul zayıf, zaman kötü, din geriye gidiyor. Ve benim ta'atten başka yapacağım bir şeyim de yok. Ta'at ne o zaman? Allahu Teala'ya yaklaştıran her şey. Talebenin ilim okuması, ta'at. Kadının tesettürü, ta'at. Erkeğin sakalı, ta'at. Tabi taatın yani Allah'ın Allah'a yaklaştıran şeylerin de sıralaması var. Önemli, çok önemli, en önemli, öncelikli. E mesela sabah ezanının vaktinin çıkmasına diyelim ki saat 07'de sabah namazının vakti çıkıyor, güneş doğuyor. Müslüman sabah namazını henüz kılmamış ve 10 dakika kalmış. 7'ye 10 var. Bu 10 dakika... Ancak abdest alıp, iki rekat farz kılıp, iki rekat sünnet kılmaya yeter, başka hiçbir şeye yetmez. O andaki en önemli taat nedir? Abdesttir. Çünkü abdestsiz namaz olmayacak. Namaz olmayınca da o gün mümin en büyük günah işlemiş olacak. Onun yerine mümin, anneye babaya itaat Allah'ın emridir deyip, annesinin mesela çoraplarını giydirse, sabah namazını kaçırıyor, hayır hayır sıralaması ve önemliliği ve öncelikliğine dikkat edildiği zaman ta'atta eğer bu sıralama bozulursa kendi kendine öncelik yaparsa kul yanılır ki şeytanın ileride göreceğiz taktiklerinden birisi budur <Sessizlik> müminin azığı yani malzemesi de ta'attır Allah'a ta'attır ve, ve bu ta'at dediğimiz şey de öyle oturup seni bekleyen bir şey değil. Geçici bir fırsattır. Fa'itetun geçicidir. Geçici bir fırsattır. Bugünün ta'atını bugün yapabilirsin. İşte sabah namazı örneğinde verdiğimiz gibi. O sabah namazı örneği küçük bir saat dilimindeki bir örnek. Günlük olarak da aylık olarak da, yıllık olarak da, ömür olarak da planlama yapılabilir. Yani haç vakti geldiğinde haç önemli olur. Öyle bir pozisyon olur ki bu dünyada müminin en şerefli işlerinden birisi olan hafızlık gereksiz olabilir. Zamanlama hatası olmuş olabilir. Yani hafızlığı bile ikinci plana atacak daha önemli bir şey olur, imani bir meselesi olur. Dolayısıyla Allah'a taat olan her şey, Geçici bir zaman dilimi içindir. Bu prensip çok önemli. Bunun altını çiziyoruz. Seni bekleyecek bir ibadet çeşidi yoktur. Sen ibadet fırsatlarını kovaladığın zaman kazançlı olursun. İbadetler seni beklemez. Sen ibadeti kovalayacaksın. En canlı örneği bunun, madem sözümüze örnek aldık, anneye babaya itaat meselesidir. Anneye babaya hizmet etmek Allah'ın emridir. Annen öldükten sonra ne hizmetini yapacaksın? Baban öldükten sonra ne hizmetini yapacaksın? O fırsat çekip gidecek senden. O zaman anne baba yaşarken anne baba her an örebileceğine göre e sen o zaman her an gidebilecek bir taat fırsatı yakaladın veya kaçırdın. Evet. Geçicidir ve geri gelmez. Dünün ibadetini bugün yapamazsın. Kazasını yaparsın. O kazada namazsa kazasını yaparsın. Oruçsa kazasını yaparsın. Annem baban öldükten sonra ne kazası yapacaksın? Cihad gittikten sonra ne cihad edeceksin? Gibi düşünüyoruz. Femen زَفَرَ بِهَا Kim becerip şu taat konusunu elde edebilirse فَكَدْ ve وَسَعَدَ ebedel abidin O işte sonsuz mutluluğu yakalamış birisidir. Kime sonsuz mutluluğu yakaladı diyor. Zaman kısa, iş çok, ömür az. Bu yoğun program arasında Allah'a taat olan işi yapabilen, gününü değerlendirebilen, fırsat kaçırmayan sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Ömen فَاتِهُ ذَلِكَ Kim bu fırsatları kaçırırsa Allah'a taat fırsatını, gençken gençlik fırsatını, e, elinde mal varken mal fırsatını annesi babası sağken anne baba fırsatını genç hafızası varken hafızlık yapıp yani ezberleme fırsatı varken ezber yapıp Kur'an ezberleme fırsatı. işte bin bir tane örnek bir cihadın da vakti var fırsatı geçer istesen de bir daha cihad yapamazsın kim bunu kazandıysa sonsuz mutluluğu kazandı kim kaybettiyse fekad khasira ma'al khasirin ve heleke Məl halikin, işte o e, sonsuz helak olanlarla, sonsuz zarara uğrayanlarla beraber oldu bu sebe. Tabii bu sonsuzluk kafir olarak giderse sonsuz olur. Öbür türlü mesela günahkar bir mümin olması düzeyinde olursa, çünkü iki türlü zarar eder. Bir kafir olduğu için bu fırsatları kaçırmıştır maazallah. Ebedi helak oldu kafir olarak değil de hatalı bir mümin olarak bu fırsatları kaçırdıysa zamanı, ömrü, ibadet, taat dediğimiz şeyleri kaçırdıysa e, o zaman ahirette zarara uğrayanlarla beraber olur maazallah. Fe sar hada'l khatbu izen vallahi mu'zilan vel khataru Yani Allah'a yemin olsun ki bu e, bahsettiğimiz iş pek çetin çıkıyor ortaya. Yani kısa zamanda Allah'ın razı olacağı işi yapabilme gayreti çok çetin. وَلِذَٓا لِكَ عَزَّ مَنْ يَقْسُدُ هَذَا طَر۪يقَ Bu yolu bulabilenler çok azdırlar. Hangi yolu? Şu az zamanda her fırsatı değerlendirme yolunu bahsettiği. Bu, bunu bulanlar kalil, çok azdırlar. سُمَّ عَزَّ مِنَ الْقَاسِط۪ينَ مَنْ يَسْلُكُهُ Ve bir de bu yolu bulduktan sonra becerip sonuna kadar gidenler de çok az. Bin kişi varız bu dünyada. Şu bahsettiğimiz az zamanda çok iş yapma fırsatını anlayanlar az. Anla, o azın içinde becerip sonuna kadar gidenler de Az. Az bir de azaldı. Tüm meze min salikine, men yasilu ile mekusud ve yavfuru bil matlub ve o azın azının da çok azı nihayet hedefe ulaşıyor. Bin kişi yola çıkıyorlar. Şöyle düşünelim, misal için, konusu o değil Gazali'nin genel Müslümanlığı konuşuyor, genel takvayı konuşuyor. Ama ben örnek ver 100 talebe 12 yaşında o medreseye götürüldük. İslam öğrensin diye. Ne oluyor? Bunların 20'sini hoca efendi kabul etmiyor. Bunları başka yere götür diyor. Bunlar medresede hafız olamazlar diyor. Düşüyor 80'e. Onlar ondan Kur'an öğrenmeye başlıyorlar. Bunlardan 50 tanesi hafızlık yapamayacağım diyor. Bırakıyor gidiyor. Düştü 30'a. O 30'dan da ne kadarı sona gidiyor işte. 5 kişi oluyor, 10 kişi oluyor. Yani bir medresede hafız olmak için giden talebelere böyle ölçüm yaptık. Bunu bütün Müslümanlığa da yayabilirsin. Cuma namazına gidiyor Müslümanlar. Bayram namazına gidiyorlar. Orada veya bir alimin sohbetine gidiyorlar. E, bin kişi gidiyorlar. Oradan 800'ü zaten Cuma yıkıldı gitti daha takmıyor gerisini. Öbür iki yüzü çok iyi diyor. Başlıyor, öbür hafta bit bırakıyor. Sonunda az kimse kalıyor. Adem aleyhisselam'dan beri hep böyle ama. Onun için Rabbimiz kitabında ne buyuruyor? Ve kalilun min ibadiy eşşekur. <gülüyor> Bu hayatın kıymetini bilenler, imanın şükrünü yapabilenler çok azdır. Azınlıktır. Rabbim tabii bizi Onlardan kılsın diyoruz. Ve humul e'izzetüllezine istafâhumullâhu azze ve celle lima'rifetihi ve İşte şu değerliler, en sona hedefe kadar gitmeyi becerebilenler, onlar azınlık ama Allah'ın kendisini tanımak için ve sevmek için seçtiği kulları onlar. Seçtiklerini ne zaman ortaya çıkarıyor Allah? işte eleniyor, bir daha eleniyor. Bir dahaki hedefe ulaşınca ha bunlar Allah'ın sevdiği kullar oluyor. Vesette devun bi tevfiqihi ve ısmetihi Allah onları muvaffak kılıyor. Muvaffak kılmak eski lisanımızda yaygın. Allah muvaffak kılsın, başarılı kılsın demek. Eski ulemamız, eski derken bugün içimizde olmayan ee, aslında ebedi eskimeyecek ulemamız, o Allah'ın seçtiği kulları tevfik Allah'tandır derler. Tevfik Allah'tandır yani başarıyı Allah verir. Muvaffak başarılı demek. Allah muvaffak kılsın, başarılı kılsın demek. Allah onları tevfik ile yani başarılı kılarak desteklemiş oluyor ve ismeti bir de koruyor onları Allah. Çünkü Allah'ın korumadığının ayağı muhakkak kayar. سُمَّ <gülüyor> أَوْسَ ila اِلٰى رِضُوَانِهِ وَجَنَّتِهِ Sonra da Allah lütfu keremiyle onları razı olduğu kullarından yapıyor, cennetine ulaştırıyor. فَنَسْأَلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ اَنْ يَجْعَلَكُمْ وَإِيَّانَا مِنْ اُلَٰئِكَ الْفَائِزِينَ بِرَحْمَتِهِ Bu cümlenin de altını çizelim, neden çizdiğimizi söyleyeceğim. فَنَسْأَلُهُ Ey نَسْأَلُ اللّٰهَ Allah'tan istiyorum, dua ediyoruz. Celledik ruhu onun zikri yüce olan Allah'tan. En yec'aleküm, bu dersi dinleyen, bu kitabı okuyan talebelere söylüyor şimdi. En yec'aleküm, sizi yapsın ve iyyâna, bizi de yapsın. Min ula'ikel faizîn, şu kurtulan kullarından bir rahmetihi, o rahmetiyle lütfedip kurtulan kullarından etsin bunun altını çizin ve deyin ki, Gazali'nin duasını almış birisiyim ben. Neden? Bu kitabını okuyan herkese dua ediyor. Seni Allah şu eleyip, bir daha eleyip, ondan sonra hedefe kazandırdığı, razı olduğu kullarından etsin diye dua ediyor. İlla senin mezardan kalkıp da Gelip senin yüzüne dua edecek hali yok. Bu duayı işte vefat etmeden bu kitabı yazarken kim bu ihlasla bu kitabı okuyorsa ona dua ediyor. Amin diyoruz biz de. Amin. Çünkü samimiyetle razı olarak beğenerek istifade etmek maksadıyla bir derstir de puan alacağız, diploma alacağız diye değil. Rabbimizin razı olacağı bir iştir diye bu kitabı okuyoruz. Şimdi bu paragrafta bir özet yapalım. Bu mukaddime bölümünde hem ıslahlara yoğun bir şekilde önem veriyorum, hem yavaş gidiyorum. Çünkü anlayarak gidersek ilerisini kolay anlayacağız. Farklı bir usulupla konuşuyor. Ne dedim? Zor bir zamanda yaşıyoruz. Din geriliyor. 940 sene önce din geriliyormuş. Biz o zamanı yaşayan herkesini evliya diyoruz neredeyse. O din geriliyor diyor. Kafa büyük bir, yani çok büyük şey istiyor din adına. iki Ashab-ı Kiram'ı ölçüyor. Ondan da önce 500 sene geçmiş. Bakıyor ki Ashab-ı ölçünce, biz öldük ya düşünüyor. Bugünü görse zavallı, o zamanın da evliya olduğunu anlıyor. Biz nasıl öyle diyoruz şimdi, o zaman ne iyiymiş insanlar diyoruz. Ama onun hedefi de Ashab-ı Kiram olunca iyi diyemiyor. Din geriledi diyor, işimiz zor. Ömrümüz kısa, çetrefilli yollardan gidiyoruz. Ancak Allahu Teala'nın korudukları korunuyor, Allah'ın korumadıkları da helak oluyorlar diyor. Ve bir kural koydu. Bir, şu büyük hedefi anlayanlar çok az. O azın içinde de bu hedefe baş koyanlar çok az. İkinci defa azaldık. Üçüncüsü de. Yine çok az en sonuna kadar ulaşabilenler. Çok iyi gidiyor. 10 sene, 20 sene gidiyor. Evlenince bozuluyor mesela. Çocuğu olunca bozuluyor. İş kuruyor, işinde bozuluyor. Arkadaş ortamı onu bozuyor. Hacca gidiyor, hac ettik nasıl olsa. Ben cennettiğim kim Şeytan oradan gırtlağını sıkıyor. Haçtan sonra bozuluyor. Demek ki Allah'ın bu kitlesel yuvarlanıştan kurtardığı kimseler var. O kurtardığı kimselerin içinden de bu yola gireyim ben. Ben bu ümmetin musabı olayım diye düşünenler var. Üçüncü bir nesil daha var. Ölmeden davamdan vazgeçmem diyor. Sonra Allah'ın seçtiği kullar o işte üçüncü elemenin ardında kalanlardır diyor. Ve Amin dediğimiz duasını yapıyor. Ce'alekumullahu ve iyyâna min ula'ikel Beni de sizi de o kurtulan kullarından kılsın Allah diye dua ediyor. Bütün samimiyetimizle gazalimizin duasına amin diyoruz. Amin. Bu samimiyetimiz ve onun inşaallah muhlis, mümin olarak, alim bir zat olarak evliyaullahın büyüklerinden biri olarak yaptığı bu dua inşallah Teala kabul olur. Biz de Rabbimizin lütfu keremiyle e, bu kazananlardan oluruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Naam. Na evet. وَلَمَّا وَجَدْنَا هَذَا الطَّر۪يكَ بِهَذ۪ي الصِّفَةِ Biz bu yolu, hangi yolu? Sonunda Allah'ın razı olduğu ve cennetine koyduğu kullarından olma mücadele yolunu biz böyle gördük. Ortada bir gariplik yok. Biz böyle gördük. Allah böyle gördük. Adem aleyhisselamdan beri böyle. Adem aleyhisselamdan beri hiç değişmedi ki. Nuh aleyhisselamın elendi elendi elendi 82 kişi kaldı. 85 kişi. Bileme, 100 kişi asla değil. Nuh aleyhisselamla kalanlar 100 kişi değil. Kim bilir kaç yüz bin insandan elendiler. Musa Aleyhisselam'ın yüz binlerce insanından kaç kişi elendi kaldı? Sonuna kadar, son nefese kadar bu yolu gitmenin zorluğunu gördük. نَظَرْنَا فَا اَمْ عَنَّا النَّظَرَ ف۪ي كَيْفِيَّتِ Ve iyice inceledik bunu. Bu yolu nasıl bitireceğiz biz? Böyle körü kör gidiş. körü örüne gidiş değil bizim gidişimiz diyor Gazali. O ma ihtiyac ilayl abdu minel uhbeti ve'l udeti alat ve'l min ve Kul hangi hazırlıkları yapmalı? Hangi aletlere, hangi çarelere, hangi ilimlere, hangi amellere muhtaç? Bunu da anladık diyor. Artık niye anladık? Efe Subhanallah, e, Kur'an biliyoruz da, Hadis-i Şerif biliyoruz da, e, Evliyaullah'ı gördük, Ashab-ı Kiram'ı gördük, peygamberlerin hayatını Kur'an-ı Kerim'de dinliyoruz. Ne lazım insana? E, haram yememek lazım. Bak bu bir hazırlık çeşidi. Ebeveynin duasını almadan ölmemek lazım bu dünyadan, bir hazırlık çeşidi. Haram yiyen içenlerle oturup kalkmamak lazım. Niye Allah? Çünkü küününüm as buyurdu. Sadık kullarımla beraber olacaksınız. Eğer facirlerle fasıklarla beraber olursanız sizi onlar gibi kabul ederim buyurdu. Hep bunlar hilelerimiz yani çarelerimiz, amellerimiz ne hangi bilgiye ihtiyacımız var bunları öğrendik. Aşağı en yakınga olur ki e, bu bilgimiz bizim. Bi hüsni tevfik illahi fi selametin. Olur ki Allah'ın da yardımıyla bu yolu kat ederiz biz. Ve la yan kat'a fi akabatihâ el muhliketi fe yuh yahlüke halikin vel billah. Yani isteriz ki Allah-u yardımıyla bu yolu biz bitirelim. Helak olunacak bir bataklıkta bir çukurda yuvarlanıp gitmeyelim çünkü yolu biz bu yolu öğrendik yolun sıkıntılarını anladık bundan sonra biz bataklığa düşmemeliyiz diyoruz فَسَنَفْنَ سَنَفْنَ فِي قَطْعِ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَسُلُوكِهَا كُتُبًا كَإِحْيَاءِ عُلُومِ din, ve kurbeti ilahite ala ve Şimdi gazalimiz derdini anlattı. Bu çetin yolda Müslümanlara ne yapacaklarını anlatmak istiyoruz. Bunun için de Allah'a razı olacağı amellerle gidebilmemizi sağlayacak İhya Ulumü Din gibi kitaplar yazdım diyor. Bu kitabını tanıyorsunuz. İhya Ulumü Din kitabı büyük bir kitap ve gayri delik ve kurbet ila Allah ve Allahu Teala'ya yaklaşmakla ilgili kitaplar yazdık. Fehtevet ala daqaiqenel Biz bu İhya Ulûmi'd Dîn'i yazdık ve benzeri kitapları fakat Sıradan insanlar için zor oldu bu. Yani kendi kitabını, İhyaülü Müddî'ni insanlar için yazdım diyor. Baktım ki insanlar bunu anlayamıyorlar. Uzun olduğu için anlayamıyorlar. Çok derin konulara girdiği için anlayamıyorlar. فَقَدَحُوا ف۪يهَا وَخَاضُوا ف۪ي مِنْهَا Ve... Giriyorlar i̇hya ül e. Şimdi var ya kendinizi bu dediği adamların yerine koyun. Açın i̇hya ül bir sayfayı. Çok tavsiye etler, okuyacağım deyin. Yüzlerce manevra yapmak zorunda kalıyorsunuz. Allah Allah bu ne demek istediği. Bazen çabuk geçiyorsun hiçbir şey anlamadığın için. İnsanlar bu kitabımıza daldılar. İhya-ül-Ümüddin'i kastediyor. Baktılar ki, baktım ki kimse bir şey anlamıyor. Henüz onun sağlığında. Ki insanlar Arapça biliyorlar, onu tanıyorlar. فَيَيُّ كَلَامٍ اَفْسَحُ مِنْ كَلَامٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَدْ قَالُوا Burada e, özellikle bir yan konu olarak temas ediyor. Yani İhyaül-i Muddini anlamadılar. Bundan şaşmıyorum ben en fasih en anlaşılır kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kitabıdır. İnsanlar onun için bile en nevasatı yürülevenin eskilerin hikayeleri bu kitap dediler diyor. İnsanlar Kur'an gibi apacık bir kitabı anlamadıktan sonra benim İhya Ulumu'd-din isimli kitabımı anlamasalar ben bundan gam yemem diyor. Ondan sonra e, şiir geliyor. Bu kitaptan şiirleri okumayacağım. E, çünkü biz ondan da 900 sene sonra geldik. Hele şiirden hiçbir şey anlamayacak hale geldik. Alt satırda yani şiirden sonraki bölüme geçeceğim. وَقْتَوَتِ الْحَالُ عِنْدَ زَوِ الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَهُمْ اَشْرَفُوا خَلْقِ اللّٰهِ اَنَّزَرَ اِلَى كَافَّةِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالَى بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَتَرْكِ الْمُمَارَاتِ Bu sefer peygamberlerden itibaren Allah'ın en şerefli kulları bir tartışma ortamına girmeden, bu çok önemli, e, tartışma ortamına girmeden ve Allah'ın kullarına merhamet gözüyle bakarak bir mesaj verme yolunu bulmak gerekiyor. Peygamberlerden itibaren bu böyle artık. Bu iki şeyi bir kenara koyunuz. Birincisi tartışmaya girmeden, ikincisi de merhametli bir insan olarak dini anlatma yöntemi bulmamız gerekiyor. Bir, karşındakileri cehenneme düşürmek için değil, cehennemden kurtarmak için çalışıyorsun. İki, tartışma boyutuna hiç gelmiyorsun. İş tartışmaya gelince sen orada yoksun. Gazali ne anlatıyor? Bu kitabı, Minhacül Abidin kitabını yazdığı mantığını anlatıyor. Tartışma yok, kavga gürültü yok, merhamet yüklü bir alim. Fiilen de öyle yaşadı, öyle eser bıraktı. Allah rahmet etsin. فَبْتَهَلْتُ اِلٰى مَنْ بِيَدِهِ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratan ve her şeye hükmeden Allah'a sığındım. En yuwaffikani li tasnifi kitabin yekru alayhi Yani herkesin beğeneceği bir kitap yazmayı bana nasip etsin diye Allah'a sığındım. Ve yahsule bi qiraati intifa. Okununca da bir insanların faydalandığı bir kitap olsun istedim fa beni ile zalika benim bu isteğime cevap verdi kim elledi yuciibul muddar iza daahu sıkıştığında dua eden kuluna cevap veren benim bu isteğime cevap verdi mecazi bir ifade olarak burada ne anlatıyor yani ben baktım ki ihya ölümu dinle insanlara bir şey anlatamayacağım ce tartışmayı bırakıp rahmetli bir gözle rahmet saçan bir gözle bir kitap yazayım. Bu kitap herkesin anladığı bir kitap olsun ve okunduğunda da istifadesi kolay olsun diye dua ettim. du yalvardım demek. Yakardım demek. Dua ettim. Duamı da Allah kabul etti. Bu atlaani bi fadlihi Alâ esrâri zâlik. Lütfuyla bana bunun sırlarını anlattı Allah. Ve elhemeni fîhü tertiben aciben. Bana farklı bir tertip. Kitabın tertibi demek yerleşkesi demek kitabın. Yani şu konuyu şuraya koy, bu konuyu böyle. Böyle bir tertip ilham etti bana Allah. Lem ezgür fil musannefâti illetî tekaddemetim fi esrar muamaleti din ve bu e, konuda daha önce yazdığım kitapların hiçbirinde böyle bir usul izlememiştim ben burada Gazali rahmetullahi Aleyh çok açık bir şekilde şunu söylüyor ben kendim bizzat İhya-i Dini ve diğer kitaplarımı insanlara ağır gördüm. Baktım ki insanlara göre değil bu kitaplar. Yalvardım Rabbim bu kitabın daha kolayını yazmayı bana nasip et. Sonra Allah bana ilham etti diyor. Şimdi bu ilham kelimesinde duralım. İlham Allah'ın Mümin kulunun beynine, kalbine akıttığı bilgi demektir. Bana da ilham gelebilir. Gazali'ye de gelebilir. Gazali'ye gelen ilhamla bana gelen ilham arasında fark olur mu? Olur tabii. Güneşle mum kadar, nasıl güneşle mum farklıysalar ama ikisi de ışık veriyor güya. Yani mum da ışık veriyor. Güneşte ışık veriyor. Yani Gazali'ye gelen ilham, allah Teala'nın onun kalbine akıttığı, yani İhya-ül-Müddin kaç bin sayfa kitap. İnsanlar bunu okuyamıyorlar. Sen işte yedi engeli kaldıracak bir mantık üzerinden minha Abi abidin isimli kitabı yaz diye böyle yani telefonla mesaj geldiği gibi mesaj geldi. Sabahin kalktığında e, önünde yazılı notlarını buldu. Öyle değil ama. Öyle bir iddia yok ortada. Yani bir e, Gökten bir kağıt geldi. O kağıtta bu kitabın fiilisti vardı. Bu yanlış bir şey. Kendi de öyle demiyor zaten. Ama dertlenmiş. Bu ümmetime bu dertleri nasıl anlatacağım ben? diye dertlenmiş. Ha, madem dertlendi Ondan bir hafta sonra da eline kalemi almış, yazacağım kitapta program şöyle olmalı düşünmüş. Şimdi bu, ibteheltu i Allah diyor. Allah'a yalvardım, bana bir şey göster ki insanlara kolay anlatacak bir şey olsun. E ondan sonra da inanıyor ki, duam kabul oldu ki, hiç aklımda yoktu böyle bir program. Bu kitabın programı gibi bir program hiç düşünmemiştim. O duamdan sonra aklıma geldi. İnanıyor ki Gazali bunu bana allah Teala ilham etti. Biz de inanıyoruz ki Gazali gibi bir adam bunu herhalde reklam olsun diye yapmadı. Riya olsun diye yapmadı. Bu işlerin adamı değil çünkü. Gazali böyle bir şeye muhtaç değil. Yani o e, Selçuklu'nun ilk döneminin adamı Gazali. Yani onun döneminde Melikşah Gazali'yi ağırlığı kadar altına boğardı. Öyle bir hissi, yani Gazali'nin para derdi. Koltuk derdi olsaydı saltanat sürerdi Gazali. Allah'tan başka derdi olmadığına şahidiz eserlerinden. O gün onunla beraber değildik biz. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Bu sebeple allah Teala ilham etti de bu kitabı ben yazdım diyor. Onun ilham, gördüğü ilham, kalbine inen ilham, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine inen vahiy değil. Vahiy ile arasında ne fark var? Vahiy bizi bağlıyor. Gazali'nin kalbine gelen ilham bizi bağlamıyor. Ama ne oluyor? İrşad ediyor bizi. İstifade ediyoruz. Kıyamet günü Allahu Teala hiçbir kuluna, ben Gazali'nin kalbine minacül abidini yazmasını e, ilham etmiştim. Sen niye ona uymadın diye bir şey sormayacak. Ama ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine filan sureyi vahyetmiştim. Niye onu okumadın diyecek. Vahiy bağlıyor. Vahiy tartışmasız teslim olmayı gerektiriyor. Ama Gazali'nin kalbine gelen ilham ise ona nur oluyor, ışık oluyor. Benim, senin, öbür Müslümanın oturup 10 sene hayal edemeyeceği şeyi o gece allah Teala onun kalbine akıtıyor. Sabah o da kalemine yazıyor. Yani ihya dinden sonra yazdığına göre ve orada kullanmadığım yöntemi kullandım dediğine göre Gazali çok şey söylüyor bu kitabında. Nitekim inşallah kitabımızı Rabbimin lütfuyla bitirdiğimiz zaman böyle 3A4 kağıdına özetini çıkaralım deyince, mümin bir insanın ruh dünyasını böyle yüzlerce kere kuşatmış bir kavram yoğunluğu göreceğiz. Sıradan bir çalışma değil. Rabbim lütfeder, becerip bitirebilirsek tabi. فَاَكُولُوا ve اللّٰهِ اتَّوْف۪يكِ Ve şimdi... Ee, ön söz bitti. Allah'ın ile sözlerime başlayabilirim diyor. Allah'ın ile sözlerime başlayabilirim. Buradan itibaren de e, oturup Gazali'nin Minhacul abidinin tam içine girmiş olacağız. Bundan sonraki dersimizde inşaAllah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin.